Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sizden kim Allah'a ve Rasulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa O'na mükafatını iki kat veririz Ve O'na bol rızık hazırlamışızdır Ey peygamber hanımları Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz Eğer Allah'tan korkuyorsanız çekici bir edayla konuşmayın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 Onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Rasulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. Onlara. Babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve ellerinin altında bulunan cariyelerinden dolayı bir günah yoktur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler!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 Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Andolsun iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse,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 Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O, Allah yanında şerefliydi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse,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 İnanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Sebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd, O'na mahsustur. O,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 Güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için, Yarışırcasına uğraşanlar için de, En kötüsünden, Elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin, Gerçek olduğunu bilir. Onun, Mutlak galip ve, Övgüye layık olan yoluna ilettiğini görürler.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 Kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cimlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. Onlar, Süleyman'a, kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davut ailesi!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 Oturduğu yerlerde Büyük bir ibret vardır Biri sağda Diğeri solda iki bahçeleri vardı Rabbinizin rızkından yiyin Ve ona şükredin İşte güzel bir memleket Ve çok bağışlayan bir Rab Ama onlar yüz çevirdiler Bu yüzden üzerlerine Arim selini gönderdik Onların iki bahçesini Buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla içlerini bereketlendirdiğimiz memleketler arasında kolayca görünen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında yürümeyi konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri korkusuzca gezin, dolaşın dedik. Bunun üzerine Ey Rabbimiz! Aralarında yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik ve onları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 Onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah'ın huzurunda, Kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet, onların yüreklerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da, Hak olanı buyurdu derler. O yücedir, büyüktür. De ki,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 De ki, Rabbim hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, hakkı ile bilendir. De ki, O'na kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. Hayır, bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle idare eden ancak Allah'tır.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 Kâfir olanlar dediler ki, ''Biz hiçbir zaman bu Kur'ana ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız. Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen, zayıf sayılanlar büyüklük taslayanlara, ''Siz olmasaydınız elbette biz inanan insanlara olurduk.'' derler.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 Demişlerdir. Ve dediler ki, Biz malca ve evlatça daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak da değiliz. De ki, Rabbim dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlatlarınız.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 Senden önce onlara bir uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de inkar etmişlerdi. Bunlar, Öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. Peygamberimi yalanladılar. Ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu? De ki, Size bir tek öğüt vereceğim. İkişerli olarak, Teker teker Allah'a yönelin ve düşünün. Arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Deki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü o, gaybı çok iyi bilendir. De ki, hak geldi. Artık batıl ne bir şeyi başlatabilir, ne de geri getirebilir. De ki, eğer saparsam, kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir.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 gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. Allah'ın, insanlara açacağı herhangi bir rahmeti, tutup hapseden olamaz. O'nun tuttuğunu,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 sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Sana her şeyden haberi olan gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur.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 Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse, o kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. Körle gören, karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediğine işittirir. Sen, kabirdekilere işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara açık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben, o inkar edenleri yakaladım. Cezam nasıl oldu? Görmedin mi, Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. İnsanlardan, Hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz o, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah,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 Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. Derler: Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. O ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda yerleştirdi.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 Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Şimdi tadın azabı, zalimlerin yardımcısı yoktur. Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin küfrü, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar? Yoksa onların göklerde mi bir ortakları var? Yahut biz onlara bir kitap mı verdik de onlar o kitaptaki bir delile dayanıyorlar? Hayır, o zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki, onların nizamı eğer bir bozulursa, kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o, halimdir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine bir uyarıcı gelirse, herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair,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 O bilendir, güçlüdür. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince gerekeni yapar. Kuşkusuz Allah kullarını görmektedir. Yasin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin Hikmet dolu Kur'an hakkı için Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. Üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden